1020 Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da El Poeje programındasınız. Bugün e, tangonun büyülü kutusunu, tangonun büyülü kutusunda kıyıda köşede kalmış eski e, taş plak tangolarını çok değerli bir, e, çok değerli konuğum, sevgili Cemal Ünlü ile birlikte inşallah e, izlerini süreceğiz, aralayacağız. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Cemal Bey kim kimi hoş geldi aslında burası sizin kendi eviniz gibi sayılır. <gülüyor> ben... Sağ olun. Kaç senedir program yapıyorsunuz burada? Valla 1996'da başladım. Açık Radyo'da? Açık Radyo'da. Bu zamandan İlk beri yapım, evet. hala devam ediyorsunuz. Ben size hoş geldin diyorum. Bu benim için <gülüyor> bir şeref olun. olsa gerek. E, tabii bu sizin <gülüyor> programınız. Kendi evinizde Soğuk. bir tango programında ağırlıyor olmaktan da şeref duyuyorum. Tekrar Soğuk. hoş geldiniz. Cemal Ünlü bugün bizimle birlikte olacak. Ve Cemal Ünlü ile birlikte eski taş plak tangolarını, Türk tangolarını... E, ...izlerini süreceğiz. E, sizleri... ...sizi tabi tanımayanlar için şöyle bir... ...kısaca sizden söz etmek lazım ama... ...ben tabi sıfatlarınızdan hangisiyle... ...ne kadar <gülüyor> ağırlık vereyim bilemedim. Evet, aslen, haklısınız. Hepsi birbirinin içine... Geç, ...geçmiş vaziyette. E, aslen tiyatrocusunuz. Evet, Tiyatro ben, devlet tiyatrosundan... ...İstanbul Devlet Tiyatrosundan emekli oldum... ...beş yıl önce. Emekli ha, oldunuz. Evet. E, am, aynı zamanda işte bir e, araştırmacı yazar olduğunuzu koleksiyoncu evet. olduğunuzu biliyoruz uzmanlık alanlarınız tabi e, genişliyor biz e, az önce Cemal Bey ile e, sohbet etme şansı elde ettik e, belli ki tadına doyum olmayacak sohbetin sonu gelmeyecek bir program olacak çünkü karşımızda bir adeta derya var Sağ olun. E, yazarlığınız e, hem araştırma uzmanlık alanlarınızla ilgili hem koleksiyonlarınız arşivcinizle ilgili ama bu e, Üç kitabınızı biliyorum ben. Tohum düştü toprağa evet. git zaman gel zaman dışında bir de Rüzgar suya yazılmıştı. İşte, Bu araştırma kitabı olsa gerek evet. git zaman gel zaman. O evet, Diğerleri... ikisi edebiyattır ve gençler için yazılmışlardır. Bu tabii doğrudan doğruya Türk kayıt tarihini ilgilendiren bir kitap çalışma. Bu sizin şu anda temel artık böyle bir... Siz uzmanlık demeyi sevmiyorsunuz ama uzmanlık alanınız gibi oldu sanırım. Ya, olmak mi? mümkün değil. Ömer Madra çok sever bu şeyi, özelliğini bu kitabın. Açık Radyo'da yaptığım programların bir araya getirilmesiyle oluştu bu kitap. Bu git zaman gel, git zaman. Zaman, gel zaman. Yani Açık Radyo dosyalarının yayınlanmış programların peş peşe dizilmesiyle e, bu kitap oluştu. Müthiş. Yani tabii işte nereden e, yaklaşacağız? Nasıl başlayacağız? Aynı zamanda radyo programcısınız yaklaşık 30 senedir. Evet. E, bir önemli şeyde eski kayıtların, eski plakların e, arşivlenmesi ve e, CD'lere, albümlere aktarılması işini yaptım. 95'ten bu yana. O da ...yani anılması gereken... ...bir özellik. Yaklaşık... 40 kadar CD... ...iki tane de long play... ...bugüne kadar yaptık, becerdik. Bir yandan da... ...belgesellerde, sergilerde zaten... ...editör ya da danışman olarak da... ...aynı evet. şekilde çalışıyorsunuz. Sonra dinletiler... Okullarda seminerler, konuşmalar filan. Biz sizin esasında, daha doğrusu ben sizi ilk yıllar evvel İTÜ'de verdiğiniz bir konferansta ha, esasında evet, evet. dinledim tabii. O zaman orada akademisyenlik yapıyordum. Sanırım yine taş plaklarla ilgili ama sanırım Türk ile ilgili olabilir mi? 7-8 sene evvel sanırım. Yaklaşık 15 senedir İTÜ'de, konservatuarda her sene bir seminer. Hatta bazı yıllar bir iki tane Yaptık e, rahmetli Şehvarla birlikte. Ya, aldı, e, bu sene de yapıldı. O, sanırım o herhalde tangolarla ilgili Olabilir. olsa gerek. Olabilir. E, sizi ben ilk orada Olabilir. tanımıştım e, Bugün de programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bugün e, özellikle taş plaklardaki Türk tangolarını. Ee, i̇nşallah sizle birlikte e, irdeleyeceğiz çünkü sizin bununla ilgili de birkaç çalışmanız var sadece evet. bir tane de değil ama bugün temel olarak kullanacağımız e, İstanbul Tango, Tango evet. ee, arşiv isterseniz siz biraz e, söz edin ondan. Bu İstanbul Tango, Tango İstanbul İstanbul Tango 1927-53 arasını alan e, kapsayan bir çalışma. Gökhan Akçura ile birlikte hazırladık. Orient diye bir e, Alman firması var ki e, Avrupa ve Dünya tangolarını e, yayınlıyor. Hı hı. Güzel bir seridir. E, daha önce İbrahim Özgür'ü de yayınlamışlardı. Sonra İbrahim Özgür e, albümü e, Kalan Müzik'te tekrarlandı. E, onlar istediler hı hı. ve bu albümü yaptık. Bir e, Alman firması Dünya evet, tangolarının içerisinde... Işte, yapıyor. Türk Tangoları serisine Türk Tangoları albümünü zaten volüm 4 diye geçiyor. Seçmelerde e, seçmeler yapıyordu. Kullandılar başta Seyyan Hanım olmak üzere İbrahim Özgür olmak üzere. Tabi İbrahim Özgürle başladı onların ilgisi Türk Tangosuna İsviçre e bağlantılarından filan dolayı herhalde e, e, yayınladılar ve bunu istediler özellikle Türk Tangosuna önem veriyorlar. Harika. Ve burada tabii bizlerin de benim şahsen hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir sürü hem bilgiye... ...hem de bir sürü kayda ulaşmış olduk. Ee, i̇çinde de keza hem tangolarla hem tango sanatçıları ile ilgili bilgiler de var. Biz şimdi Eduardo Bianco Orkestrası ile başladık. Romantica Mujer başladık. Evet. Bu tesadüf değildi. Evet. Benim bu albümü sayenizde dinledikten sonra en çok dikkatimi çeken şey Eduardo Bianco'nun Türkiye'ye geldiğini biliyorduk ama Türkiye'de kayıt yaptığını bir Türk tangosuna eşlik ettiğini evet. orkestrasıyla birlikte bilmiyorduk. Bu çok enteresan bir bilgi oldu benim evet. için de. Şöyle söylemek e, kabil mümkündür. E, Türk tangosu öteki diğer cumhuriyette e, sanayide olsun e, kültür sanat meselesinde olsun, inşaatta olsun teknoloji gereken, bilgi gereken şeylerin, altyapıların olmamasından dolayı dünyaya ve batıya açılmış. Oradan e, bir takım örnekleri almış, kullanmış. Kendi e, işte eserlerini yaratmaya çalışmıştır. Haklı olarak. Buna hiç e, Tabii. eleştirecek ya da kınanlayacak, hor görülecek bir tarafı yok. Bu böyle. Öyle olması gerekiyordu. Edvard Müzikte de böyle, hafif müzikte de böyle olmuştur. Eduardo Bianco ve Fris Kerten İstanbul'a gelip burada çalışan, burada çalışırken Türk müzisyenlerinle tanışıp onlara katkı getiren, onların eserlerini düzenleyen, onlara eşlik eden çok önemli müzisyenlerdir. Evet. Ve işte Bianco sayesinde Arjantin tangosunu orijinal haliyle buradakiler dinlemiş, tanımış olmalı. Evet. Yani zamanlama olarak. Bir Arjantin orkestrası, evet. bir Arjantin tango orkestrası Türkiye'ye gelip e, ve sık sık geliyorlar. Geliyorlar, konserler konser veriyorlar geliyorlar ve canlı dinleme şansı oluyor tabii, Türkiye'deki evet. tango severler. Ve e, tabii ki e, plakların... ...yetersiz yüzeylerine... ...bilgi olarak bunlar çoğu zaman... ...yansımamış olsa hmm. da... ...bu insanlar... ...düzenlemeler yaptılar, eşlikler ettiler... ...bizim tangocuların yetişmesinde... ...çok önemli payları var... Bu anlaşılıyor. İşte bu muazzam bir nokta. Ee, ben de bu albüm ve işte sizin araştırmaların sayesinde e, burayı bunu fark etmiş, keşfetmiş oldum. Şimdi arzu ederseniz bu tangoyu dinleyelim. Tamam. E, o Siyah Gözler tangosu, Birsen Alan seslendirmiş. Eduardo Bianco orkestrası eşlik etmiş. E, Hasan Güler'in, dramalı, dramalı Hasan, Hasan Güler. Edelim, Görüyor musunuz şeyi bir araya gelmenin e, ne diyeyim, ilginçliğini. Nasıl Dık, ilginç bir bileşim. Dramal Hasan bilmeyen dincilerimiz söyleyeyim şöyle bir kısaca kimdir. Dramal Hasan şöyle söyleyeyim. Yani Türk müziğinin piyasa kısmını temsil edecek. Hı hı. E, ut çalan cümbüş çalan çoğu zaman kantomsu eserler besteleyen daha hafif e, eserler besteleyen bir e, bestecisi Türk müziği kökenli Türk müziği Türk kökenli müziği e, Aynı zamanda e, icracı da yani udi de uudi. ve e, kantomsu eserleri vardır mesela e, Birsen Alan e, kimdir? Birsen Alan bir sen alan çok fazla bilmiyoruz ama şöyle, şu kadarını söyleyebilirim. Sahibinin sesi hı hı. Seyyan Hanım'ı çıkarttığında Seyyan Hanım bir, parlak bir yıldız olarak plaklarını e, peş peşe e, doldurup ve e, büyük ilgi duyduğunda firma Odeon bir e, cevap vermesi gerekiyor. Hı. Birsan evet, evet. Hanım'ı Hanım bulmuşlar. Evet. Birsan Hanım hoş bir sestir. Zaman zaman Seyyan Hanım'ı hatırlatan bir sestir. Böyle şeyler yapmış ama Birsan Hanım'ın daha çok özelliği... ...yabancı tangolara Türkçe sözler yazılarak okunduğunda onları Hı. okumuştur. Güzel bir sestir, iyi bir icracıdır. Ama Seyyan Hanım'ın çağında ikinci geri planda kalmaya... Bir parça mahkumdu. Ama bu tabi plak şirketlerinin bu tutumları sayesinde esasında hem müzik hem o endüstri gelişmiş oluyor. Arjantin'de de böyle çünkü. Keza bu, öyle değil mi? Biri meşhur olunca bunun gibi başka bir orkestra kuralım değil. Şimdi yeri değil ama bu örneği Türk taş plaklarında çoğaltmak çok kabil yani tamam. çok örneği var. Hemen ki. müzikten sonra tamam. bununla ilgili konuşalım. O siyah gözler Dramalı Hasan bir Türk müziği bestecisinin bestesini dinliyoruz. Eduardo Bianco aranjmanı ve Eduardo Bianco orkestrası eşliğinde Bir Sen Alan sesle. Bir şey ilave edeyim. Lütfen. Eduardo Bianco bunu ticaret için yapmış olabilir falan filan ama öbür tangoları da var Hasan Güler'in Hanım'ın okuduğu hı hı. tangolar da var. Eduardo Bianco, yani çok önemsemeyebilir, bu işi yapmayabilirdi. Dramalı Hasan'ın şeyi, o kadar kuvvetli olmasa eseri. Değil mi? Evet, O Siyah Gözler ismi de çok tabii bilindik bir isimdir. Yani, ha, o Çiçorluya, O Hosnegros Çi Çi diye tangolar vardır, o, o Siyah Gözler isimli bir tangolar. Ne dango. desinler adamlar yani işte, <gülüyor> <gülüyor> karanlıkta siyah görünüyor. <gülüyor> Peki, o Siyah Gözleri dinliyoruz şimdi sen anından. O siyah gözleri dinledik. Birsen Alan seslendirdi. Dramalı Hasan Güler'in bestesini evet. Eduardo Bianco aranjmanıyla e, Eduardo Bianco orkestrası seslendirdi. Bir Türk tangosunda üstelik bunun kayıt tarihi 1930'lar gibi gözüküyor. Evet. Cemal Bey. E, 1930'lardaki bir tangoda esasında bandoneon sesi duyuyoruz. Ve gerçekten evet. bir Arjantin havası evet. e, tabii olmuş oluyor Arjantinli bir orkestra seslendirdiği için. E, bu Arjantin orkestrasıyla seslendirilmiş. Belki de ilk veya yegane Türk tangosu olabilir, olabilir acaba? Olabilir, olabilir. Çünkü yaygın olarak akordiyon kullanıldığı biliyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra onun dışında da Orhan Akşar'a kadar, kadar. Sonra size kadar. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ve Ertuğrul Bey'e kadar. Ertuğrul Bey'e kadar tabii. Eee çok tabi bandoneonun olduğu ve Ar Arjantin stilinde de çok fazla aranjman aslında yok. Ondan sonra Türk tangosu biraz daha kendi havasını, işte akordiyon vesaire ulaşılabilen enstrümanlarla kendi havasını esasında buluyor. Şimdi kısaca söyleyeyim. Yaptığım Ertuğrul Bey'in albümüyle ilgili yaptığım programda bunu ifade ettim. Çok önemli kısmı bu. Yani biz ilk defa Arjantin tarzında, Arjantin tangosu büyük orkestrası tarzında ve Arjantin sound'uyla Türk tangosunu dinlemiş olduk, duymuş olduk. Bunlar önemli. Olsaydı nasıl olurdu? Fikri veriyor bize. Evet, evet. Ertuğrul Bey'in tabii çalışması bu, bu yüzden çok çok kıymetli. Evet. Ama bu... Burada da öyle yani ne kadar bandoneon ne fark, fayda farkını... sağlıyor. Evet hissediyoruz. Tahminimce tabi bilemeyiz ama e, bu tabi bu orkestralar bir orkestra başka bir ülkeyi ziyaret ettiği zaman hele de e, bu kadar tango severler çünkü 1936 e, Bianco'nun Türkiye'yi ziyareti biraz daha eskiye dayanıyor. 20'lerde 28'lerde e, 27 şimdi, Söyleyemeyeceğim ama öğrenebiliriz. Gökhan bu konuda çalışıyor ona sorarım. E, ha Sizin bu albümün notunda 18 Aralık 1920 tarihinde gelmiş ve 10 gün boyunca opera sinemasında konserler vermiştir Olabilir. diyor. Evet. Dolayısıyla o, o tarihten sonra da 51 yılına kadar gelip gitmeye Didi, devam etmiş. Gitmiş. Dolayısıyla buradaki tango severlerle ve tango müzisyenleriyle bir ahbaplı olmuştu. Olmuş tabii ve büyük katkısı olmuştur. Yani. Kesinlikle buradaki aranjman da yani tabii bir orkestra tahminimizce bunu tahmin müzisyen olarak tahmin ederek tabii e, söylüyorum. Tabii ki. Böyle başka bir orkestra başka bir ülkeyi ziyaret ettiği edildiği zaman oradaki tangunun notası temel notası elimize geçer ve onu hızlıca armonize ederek orkestrada çalınabilir hale getirebiliriz ki oralara da aralara bir sürü bandoneon geçişleri tabii. eklemişler tabii. ama hani tabii ki çok kısıtlı zamanda yapıldığı da belli belli ki daha uzun zaman daha başka türlü amaçlar için yapılmış olsa çok daha başka bir aranjman da yapılabilir ama en azından bandoneon sound'unu duymuş oluyoruz. Yalnız sanırım Eduardo Bianco'nun Bianco'nun kendi kayıtları arasında, kendi diskografisi içerisinde tabii geçmiyor bu. Evet. Ee, bu çünkü bir sen alana ve Türkiye'ye özel yaptığı bir belki de jest. Tabii dinlidir. ki. Ben Sağ size olun. göndermiş miydim Bianco'nun kendi orkestrası ile yaptığı tangoyu? göndermedim Türk mi? tangosu. K Kardeşi okuyor, oğlu galiba. Bir pila var. Yok, Yok bilmiyor. göndermedim mi? Bir, bir dahaki bilmiyor. programa onu da değerlendirmiş oluruz inşallah. Onun bir pila var çünkü elimde ama burada basılmamış, Hı -hı. yapılmamış. Arjantin tangosu icra eden Bianco hem sözlü hem enstrüman duyabiliyoruz. Hı -hı. Evet. Evet. Ki, ee, bu, unutmuşum yani bu bir hata olmuyor şey bu yani şurada benim karşılaştırdım şu karşılaştım şu parça hakikaten e, geçmişteki Türk tangosuna dair bilgimizi aydınlanmamızı tamamen değiştirdi keza bir başka öğrendiğimiz bilgi yine bu arada e, tekrar edelim Cemal ünlü konuğumuz e, elif hojejenin konu ve şu anda e, Cemal Ünlü'nün İstanbul Tango diye yaptığı e, dünya tangoları içerisindeki Türkiye'den olan tangoların yer aldığı bir Almanya'dan çıkan bir albümü ele alarak 22 tango var burada evet. sizin kayıtları evet. aktardığınız bunun üzerinden gidiyoruz ama bir de tabii onun dışında Yıldızlar düşerken diye bir arşiv çalışmanız var Keza. Orada da başka tangolar yer alıyor. Hmm. Tabii ki hepsini çalma şansımız olmayacak. Buradan birkaç tanesini seçiyoruz şimdi. 3 evet. tane Seyyan Hanım'la birlikte 3 tango çalışması yapmış o. Seyyan Hanım'la olan daha önce CD olarak mı çıkmıştı? Evet. Ve şimdi yakın zamanda da long play'e long play e yani evet, evet geçti. Şu hazır lafı gelmişken sizden şu ses kayıt tarihiyle ilgili ile şu kavram kargaşasını bir temizlemenizi rica etsek. Evet. Yani ses kayıt tarihi nasıl başlıyor? 48'lik 78'lik plak nedir? Long play nedir? Taş plak nedir? İlk olarak e, fonograf denilen hı hı. aslında Sadanoist diye bir karşılıkta bulunan e, Sizin programınızın ismi, e, ismi de oradan geliyor. Yani fonograf demek. E, bir e, silindir üzerine balmumu silindir üzerine Edison'un geliştirdiği hı hı. bir şey, e, ses kayıt biçimi. Telefondan sonra değil mi? Telefondan sonra Alexander Graham Bell'in icat ettiği telefonla oynarken Edison hmm. açık bir kablo varmış. Ses verdikçe telefona kablonun titreştiğini görüyor. Bu diyor herhalde bir fizik olay. Yani ses titreşim diyor. Bu Edison'un kafasında bir şey, şimşek çaktırıyor ve İlk nasıl kaydederim belki nasıl kaydederim diye evet ilk ampul bir kalay levhasının üzerine kömür tozu alaşımı koyup onu kaydediyor yani şeyler ses dalgaları oluyor ondan sonra işte fonogram Edison'un bu buluşu çok elverişli bir şey değil. Çoğaltılmaya bir kere gelmiyor. Hmm. Ee, ve ses kalitesi çok iyi değil. Edison'un başka işleri de var. Bununla uğraşmıyor. Böyle bir kenara bırakıyor. Emil Berliner diye önemli bir e, bu, mucit diyelim. Hmm. Gramofon plaklarını ve gramofon sistemini yani bir düzlem üzerine sesi kaydetmeyi hmm. gerçekleştiriyor. En önemli kısmı da bu ses e, kayıt biçiminin kopyalanır. Defalarca kopyalanır olması. Çünkü yumuşak bir balmumu kalıp üzerine sesleri kaydediyor. Onu elektroliz yöntemiyle bakırla kaplayarak o balmumu kalıbı bir bakır kalıba çeviriyor ve o pres sıcak preslerde gomalak ve kömür tozu karışımına Hı -hı baskı yapabiliyor ses kanallarını oraya aktarıyor ondan da sayısız çoğaltma oh, imkanı var. Bu gramofonda çalınan değil mi evet, çalınabilen evet. gramofona kaydedilebilen Evet. E, taş plak dediğimiz taş plak. bu mudur? Taş plak. tabi tabii bize ait bir söz. Ne? Dünyada böyle bir söz yok. Ben kullanmamaya gayret ediyorum. Öyle Hele çevrilecek bir şey falan filansa. E tabii taş plak yani çok 40 50 Yabancı senelik tercih bir şey. Bir tanesi nasıl geçiyor? E, 78 devir yani RPM evet, diye geçer. Evet. plak, plak dediğimiz ya da gramofon plağı ya da şellak da denir. Shellac da, de da denir. Çeşitli o isimler. O ham maddesinden kaynaklanıyor tabii. Isimler. Çeşitli isimleri var. Sonra 78 plaktan sonra. İşte ne esas bunların en önemli özelliği tabii elektrikli mikrofon böyle bir şey yok. <gülüyor> ee, Selatinlerdeki aletler de yok. <gülüyor> ee, boruya e, sesler e, söyleniyor. O borudan içeride bir gramofon var aslında. Kaydeden bir gramofon. Balmumu kalıplara kaydediliyor. Hı hı. Ve 1925-26'dan sonra elektrikli mikrofonlar bulunduğunda... ...aynı zamanda kopyalama imkanı da artıyor. Ondan sonra öne açılıyor e, plakların. Ona ne diyoruz? Bu 45'lik olarak mı başlıyor? Yok, 78'lik. Onlar yine 78'lik ama 78 bunlar önüne arkalı mı çalınıyor peki? Önce... İlk yıllar 1904 56ya kadar e, tek yüzlü, sonra iki yüzlü plaklar kaydediliyor. 16 santimlik plaklar 25'ye, 27'ye, 30'a kadar e, çıkıyor. Hı hı. E, ve e, dediğim gibi e, elektrikli mikrofonla... Elektrikli mikrofon diyoruz ama şu küçücük stüdyoda 4 tane mikrofon var. <gülüyor> tabii, Orada tabii. bir tane <gülüyor> mikrofon tabii. var. Ve koca orkestra yine o solist yine onu söylüyor işte sonra tabi gelişti kanallar falan filan ses kaliteleri arttı plakların. 45'lik dediğimiz ya da uzun çalar dediğimiz long 1965'e kadar Türkiye'de taş plak var. Gramofon plağı var. O arada long play çıkıyor önce. 33 devir 20 dakikalık aşağı yukarı. Sonradan 45'likler o 45'likler ve 33'lükler e, çevir çevir dur ve e, dakika, bir kere de 3 e, dakika dinleyip kaldıracağın ha. şeyin yerine geldi. E, long play tabii daha kolaylık Hı -hı. sağladı. Tabii e, elektrikli gramofonlar çıktı. O elektrikli gramofonlar e, gramofonların e, yerine sonra o büyük plaklar. Senfonilerin, operaların kaydedilmesine Kaydedilmesi yol açtı. Yaptı, 30 dakika e, arkalı önlü 5 plak 10 mesela bir senfoni hı -hı, hı -hı. dinleyebiliyorsunuz. O sayede falan. tabii artık müzik tabii, kaydedilebilir. Tabii, tabii. E, o canlıdan e, kayıt tabii, Çok dinleniyor. yaygınlaştı ve e, Türkiye'de de 1926-27 yılında İstanbul'da bir gramofon fabrikası kuruldu. Daha önce hı -hı. kalıplar yurt dışına gidiyordu. Orada basılıp geliyorlardı. Tabii burada bu sayede üretim de ki. teşvik tabii. edildi. Üretim tabii tabii. Arttı. firmalar arttı. Üç tane büyük firma var bir de küçük firmalar var tabi. Sonra bir yerden sonra bant kaydını mı dönüyor? E, o arada işte bir tel kaydı var hmm. tele ondan sonra da işte 1950'lerden sonra yaygınlaşan şeyler bant kayıtlarına dönüyor. Teyp Sonra kaset kasete de dönüşüyor. Sonra e, onlar da gitti. Evet, dijitale, dijitale döndü. Dijital, Dijitalinin bir... sonu yok artık. Evet bambaşka bir dünya oldu. Ve şimdi tabii e, geçenki programda da ben andım e, maalesef. Maalesef bu arada çok değerli bir arkadaşımız sevgili Cumhur Argentin Tango kayıtları ile ilgili böyle bir diskografi çalışmasına giriyor ama artık da bir dijitale aktarılınca bütün hadise hele bugünün artık böyle bir internet ortamındaki MP3 çalarların olduğu, sadece internetten yayın yapan bazı müzik platformlarının olmasıyla kayıtların şu bizim metadata dediğimiz esas verilerinin kaybolması artık çok daha Maalesef gerçekleşmeye evet. başladı. Yani eskiden plaklarda da öyle bildiğim kadarıyla. Kasetleri aldığımız zaman biz içinden kitapçık çıkardı. CD'lerde de vardı bu. Ama şimdi bir parçayı işte internetten buluyorsunuz. Bestecisi belli değil, aranjörü belli değil, içinde çalan, söyleyen bazen belli bile değil. Hiç hoşlanmıyorum. Evet. Yani artık hiç hoşlanmıyorum, sevmiyorum. MP3'ten de hiç hoşlanmıyorum ama yapılacak da bir gereği. şey yok. Yok hakkını ben birkaç kere yaptım bu dönem Sadannu'ste gramofon getiriyorum doğrudan doğruya plaklar yapıyorum. Siz o... sizle yapalım. Ben ah, size söz güzel vereyim. Güzel Gramofonla <gülüyor> gelelim stüdyoya. Organik olarak dönüyor ses. Bundan. O başka bir şey. Gerçekten yani. Tabii. O, tabii o, o, başka o, bir şey. Kayıt tekniği de başka. Sesin okunma biçimi de başka. Analogsa yani gerçek bir analog ses yani o, o, o benzemiyor bir şeye. Yani e, şimdi tabii oradaki bir eski servidace orkestra şefi e, Münih Filarmonin yanlış hatırlamıyorsam şeflerinden bir tanesi kayda karşıymış. Orkestra müzik dediğiniz şey burada tınlar tavana çarpan sesi e, izleyici duyar ve hani müzik böyle gerçekleşir dermiş. Nispeten bu gramofon vesaire kayıtlar organik en azından kayıtlar. Yani evet. o plak döndüğü ve o iğne değdiği zaman burada yine bir organik ses oluşumu oluyor. Ama şimdiki dijital herhalde kayıt dünyasını görseler müzik yapmaktan evet. kaydedildiği şey an tabii çok şey oluyor. Yani başka bir şey olmuş oluyor. Seyhan Hanım'da ben yapmaya çalıştım. Daha önce dijitaldi ve bantlardan filan vardı. Bu CD'yi hazırlarken Tamur Cemil Bey'de de öyle yaptım. 10 CD'lik bir albümdür o. Ee, ...aynı gramofonla, aynı elektrikli gramofonla, aynı iğneyle, aynı teknisyen kaydettik. Hiç farklılığı Hı -hı. E, istemedim, birbirine tutsun sesler diye. Seyyan anımı da işte yapabildiğimiz kadarıyla e, yeni bir mastering biçimi var. Yani e, dijitalden kurtarıp e, Anola'ya yakın öyle bir şey yaptık ama... Seyyan Hanım'ın yeniden keşfi olan kısım galiba burası değil mi? Bu anlattığınız yıllar sonra tekrar saklandığı yerden çıkıyor öyle bir... İşte bilmiyorum. <gülüyor> ben onu, nitelendirmek istemem. Onu biraz sonra tekrar e, ele alırız ki bu aralarda da pla tekrar geri dönüş var. Müzik endüstrisinde evet, işte, böyle bir... Ama e, şurada itiraf etmek gerekir ki en küçük bir dijital e, unsur eleman, ekipman girdiğinde artık o Değişiyor. analog değildir yani. Hı hı. O analog'a çevirme çabaları var ayrıca. Frekanslarla oynayarak falan filan var. Ama o başka bir şey. Peki <gülüyor> Türkiye'ye ne zaman geliyor dediniz? Ilk taş plak ve kayıtlar. 1900 yıl, çok erken. Yani Avrupa'da önemli merkezlerden biri. İstanbul. Hı hı. 1900 yılında İstanbul'da portatif ekipmanla çalışıp kayıtlar yapan Teknisyenler var. Alman, İngiliz falan hmm. filan. Onlar kaydediyorlar. Gidiyor. 1903'ten sonra da ticari olarak yayınlanıyor İstanbul'da. Yayınlanmaya başlıyor. Çok erkendir İstanbul. Yani e, önemli bir merkezdir. Ve 180, 1800 ha, ha, Sapıttım. <gülüyor> 18 bin e, kayıt gerçekleşmiştir. İstanbul'da. Bugüne kadar taş plak olarak. Taş blak, 18 evet. az değil. Muazzam. Ve buradan şunaya geliyoruz ki yine sizin bu çalışmanızda bizim <gülüyor> keşfettiğimiz. Biz tabi mazi tangosunu ilk kaydedilen tango, ilk sözlü tango olarak biliyorduk Hı. ama esasında e, Türk Türk tangolar arasında gerçi bu da bir e, eksik demeyelim ama e, atlanmış bir noktadır. Bizim enstrümantal tangomuz çok fazla yoktur. Evet. Hep sözlü tangolardır. Tabi Türk tangosu müzikal e, kimliğini de müzikal olarak belki kazanıyor ama esasında şarkıların hep Türkçe sözlü olmasından belki de bir yerde Türkçe tango olarak da tarif etmek mümkün. Bir yerden sonra müzikal olarak kendi kimliğini bulunca Türk tangosuna da dönüşüyor evet. ama bizde tabi Türk tangosunu müzikal olarak anlatmaya yetecek kadar enstrümantal tangomuz yok aslında. Doğru. Evet. Şimdi sizin bu çalışma öğreniyoruz ki biz e, mazi mazinin esasında belki de tam doğru tanımlaması e, plak kaydedilen ilk sözlü evet. veya şarkılı tango Bunu olması Bunu çok gerekiyor. net koymak, ifade etmek lazım. Mazi e, plağa geçen ilk sözlü Tango. Bilal, tango'dur. Çünkü buradan anlıyoruz ki e, Muhlis Sabahattin Ezgin'in solo piyanoda e, evet. kaydettiği enstrümantel bir ve ismi Tango, tango Türk, Türk olan e, diye geçen bir kayıt var. Kayıt tarihi 1927. 27 ee, 28 en fazla. Tango yani 23, 27. Mazenin kaydı 1932'ye tekabül ki. ediyor. Çünkü. Tabii tam bir tango mudur? Motifleri var. E, Muhlis Sabahattin bunu bir e, çeşitleme gibi hı hı. E, ...kendisine verdiği esintilerden... ...nasıl bir tango... ...hayal ettiyse... ...öyle bir şey yapmış yani dans için e, bir tango mudur bilemiyorum. Şöyle e, kullandığı temel ritim e, çalarken ha, temel ritim, Evet evet e, habanera dediğimiz tangonun ha. kökelerini oluşturan ritim ama aynı zamanda e, yavaş milonga'ya da e, tekabül hmm. ediyor bu. Dolayısıyla bir yavaş yani o dönemin zaten tarih itibariyle olan tangoların tempoları biraz daha yavaş ve bu habanera ritminin üzerine zenginleşiyor Arjantin tangosu da. Dolayısıyla bir paralellik e, tamamen bir paralellik var. Siz galiba burada e, yazı içerisinde bir zeybek havası da var öyle şeyler var ki, evet o evet. ritimler birbirine çok yakındır zaten e, dans e, ritimi esasında bir yerde habanera İspanya'da işte Zeybek bizim e, Ege'de e, Milonga Arjantin'de Okyanus'un öbür ucunda ama birbirlerine çok yakın ritimlerdir dolayısıyla buradaki e, solo piyano e, bestesinde de bir habanera ve milonga ritmi var tamam. dolayısıyla bu anlamda da tango demekte hiç bir neyiz ben bunları değil. tabi e, çözemiyorum aklım ermiyor e, çok iyi oldu bunu söylemeniz <gülüyor> bir şey ilave etmek isterim. <gülüyor> Bunlar operatçi adamlar. Evet o zamanın Operetler tabii... De... <gülüyor> her zaman bir dans unsuru vardır. Evet, o Onlar. zamanın popüler hafif müzik anlayışı zaten operetler, fox trotlar vesairelerle gelişiyor. Tango da bundan içerisinde var bir tabi dans müziği olması itibariyle. Şimdi biz tabi sohbetten müziğe çok fazla konuştuk. <gülüyor> evet, <gülüyor> müziğe biraz unutuyor gibi oluyoruz ama Selahattin bunlar gerçekten oradan bakıyor. Kuntani müzik çalalım. Diye. Gerçekten Türk tango tarihinde böyle itibarını teslim etmemiz gereken şeyler. Şimdi İlk e, Türk tangosu diye e, plağa düşen ilk kaydı dinliyoruz. Muhlis Savatin Ezgi solo piyanoyla seslendiriyor. Tango Türk. Sabahattin Ezgi'den e, solo piyano olarak tango Türk başlıklı bir e, müziği dinledik. Muhtemelen kayda düşmüş ilk Türk tangosuydu. Evet. Doğru mu cevap? Bu, bu adı taşıyan ilk kayıt. Bu arada radyosunu yeni açanlar için hemen tekrar hatırlatalım. E, açık radyoda El Fuege tangonun büyülü kutusunda e, büyülü Kutusu adlı programdayız. Gerçekten bugün e, konuğumuz Cemal Ünlü e, bir deryayla birlikteyiz. Ne kadar sohbet etsek <gülüyor> herhalde sonu gelmeyecek ve tangonun Büyülü Kutusu'nda gerçekten kıyıda köşede kalmış böyle e, tangoları ve kayıtları e, sayesinde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, Muhli Sebahatti'nin e, kayda düşmüş ilk Türk tangosunu dinledik. E, evet bir habener ritmi, bir ağır milonga e, ritmi hissediyoruz ama sizin dediğin, bu arada benim tabii dikkatimi çeken bir tango müzisyeni olarak Arjantin müziğinde çok ciddi öneme sahip olan karakteristik ögelerden biri olan Arastre dediğimiz bir şey var ve sonraki tangolarda aslında o kadar çok dikkat çeken Nedir bir o? unsur ram diye bir şey var ya Anladım. etki efekti var evet. diğer tangolarda bu kadar dikkate çekmiyor ama buradaki tangoda muazzam bir şekilde yer vermiş ki Arastre çok karakteristik bir tango figürüdür aslında ve ilk tango kaydında bunu bu kadar belirgin bir şekilde duymak benim çok dikkatimi çekti Keza bize de bu size söylediğiniz Zeybekvari bu dans havasını veren de belki de hani onlar Arastre, Tango veya oradan etkilendiler. Veya işte hani kendi e, coğrafyasının müziğindeki o dans karakterinden de etkilenmiş olabilir ama gerçekten tangoyla birebir örtüşen müzikal ögeler. Bu söylediğiniz çok mühim biliyor musunuz? Molis Sabahattin bunu nereden e, bildi? Dinlediği kayıtlardan muhtemelen. Yani o, o zaman, dönemde tangoyu nereden nota, biliyorlardı not, bu da çok... ne olabilir mi? Notada yazmaz bu. He. Bu notada yazmayan işte çok tamamen müzikal ve müzisyenin anlayacağı Nerede o... Nerede dinlediği yani? E, tangoyu sizce nereden bildiler? Tango nereden geldi Türkiye'ye? Tango e, tabiri, kavramı, müziği... Hani tango bestesi yapmak için Hı. bir tango biliyor olmaları lazım bu, ki... Bu hiç Bambaşka ne çölü bilmiyoruz Konu, ama Muli Bey'in bu duyarlılığı, bu bilgisi ve bunu kullanıyor olması çok önemli bir şey. Muhteşem yani notada bunlar çok küçük küçük bazen not edilir ama esasında hani işitsel olarak farkındalık. Ben nota geldi aklıma ama ee, demek notada bu... da vardır ama bu kadar karakteristik Hayır, yani daha kolay edilirse... elde edebileceği bir şey yani gidip evet. dinlemektense plak da çok yaygın yok, değil yok yani 20'lerden bahsediyoruz evet. çünkü yani e, o tabii o dönemdeki etkileşim iletişim muazzam aslında. E bunlar yani tuhaf insanlar tabii. <gülüyor> evet çok ama gerçekten beni de çok e, etkiledi. Ee, sohbetin tabi devamı gelmeyecek. Biraz hemen böyle bir yine müzikle devam edelim. Gayet ee, tabi. İster misiniz? Burada tabi sizin bu... hatanız benim gibi bir gevezeyi... Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Yani <gülüyor> Sohbet çok keyifli. Müziği her zaman biz tek başımıza evet. da yapabiliyoruz ama siz her zaman bulamıyoruz Cemal Bey. Ee, şöyle ki burada tabi içerisinde tamamen makamsal unsurlar da var. Tabi. Ee, Sevati'nin... Vatının. Ee, Dolayısıyla esasında bu Türk tangolarında bir e, makamsal unsurun olması Her artık zaman. Türk tangosunun müzikal karakterinde yavaş yavaş farkını diğer tangolardan sadece eşitsel olarak da olan farkını ortaya koymaya başlıyor. E, bir de böyle tatlı, e, esprili, e, daha neşeli parçalarda var. Fikriye Hanım diye evet. bir isim var. E, Fikriye Hanım hakkında... Fikriye Hanım tabii e, Muhli Sabahattin'in yanında yetişmiş çok önemli bir operet e, şarkıcısı. Bütün e, Diyelim Fikriye Hanım'ın 30 tane pilavı varsa 20 tanesi Muhlis Sabahattin'dir. Süreya operetinin Primadonnalarından Fikriye Hanım çok önemli bir isim e, o, Süreyya Operatinin yani, Operasının operet, Operatinin Sabahattin Hı -hı. başında 1927-28'den itibaren Pek çok opera opereti gerçekleştirdi. Operetler dönemi var değil mi Tabii, Türkiye'de de e, böyle bir 20 daha öncesi de var. Süreyya opereti yani cumhuriyetteki en parlak çıkış Süreya opereti Mulhisabaat'inde. Bu işte bu piyan arkasında bir fikri hanım şarkısı var. Bu çaldığınız Evet. Eserin arkasında hemen onu dinleyelim mi? Sarı arkasında. Samur. Evet. Aynı aynı plakta mı? Yok, onu bilemeyeceğim ama Muhlis Sabatin'in çok eserini seslendirmiştir. en çok seslendiren sanatçılardan biridir ve tabii eşlikler de duyuyorsun. Muhlis Sabatin piyano ile eşlik Hı -hı. ediyor. O bakımdan önemli bir opera sanatçısı operet, sanatçısı, operet sanatçısı. Zaten o dönem esasında halkın bu klasik müzikle, bu popüler müziğin, çok sesli müziğin halka yayılmasına vesile olan en önemli unsurlar operetler zaten. Bu hafif müzik Tabii. ve operetlerin içerisinde bu fox suratlar, çecalar, tangolar vesaire Hı. yer alıyor mutlaka. Demin söylemeye çalıştım galiba o ses kısıklığından dolayı tam olmadı. Operetlerin en önemli özelliği her operette birkaç tane dans kullanılması. Mesela en güzel iki tango Cemal Reşit Rey tarafından hı hı. bir tanesi lüküs Hayat'ta yazılmıştır. Bir tanesi de Karıcım Kocacığım diye Alaban da revüsünde. Hı hı. Çok güzel tangolardır bunlar. Evet, evet. Muhlis Sabahattin de ya o dönemin en parlak danslarından biri... ...Charleston... ...ya da onun e, bir çeşit... ...indirgenmiş kolay hali... ...Kenar mahalle Charleston'u diyorum ben... <gülüyor> ...Foxtrotlar... Fox Trotlar. ...Hep dans kullanılır... ...çünkü e, dans sahneleri... ...dans, bale... E, ...şeyleri vardır sanatçıları... ...onlar da dans edecekler... E, ...Çağdaş günün... ...moda dansları... ...mutlaka operetlere girmiştir bir türlü... Oper e, ...tango da onlardan biri. İnanın Arjantin'de de durum farklı değil. Arjantin'de de ilk kurulan tango orkestrası... ...tango orkestrası kimliğini kazanmadan önce... ...daha popüler böyle foxtrotlar, charlestonlar... ...çalabilen bir e, orkestra halindeler. Ve esasında hani sahnelerde, balolarda... ...ya da çaldıkları zaman... ...içerisinde mutlaka foxtrotlar vesaireler bulunuyor. Yani o dönemin aslında Arjantin'in de de... ...Türkiye'sinde de aynı... E, Konjektürü görebiliyoruz aşağı yukarı. Bunu da bazı orkestraların eski Arjantin orkestraların eski kayıtlarından biliyoruz. Yani bazı kayıtlar sadece fox trotlara, waltzlere vesairelere ayrılmış. Ondan sonra tango tabii. Bu an popülerlik kazanınca tangoya hmm. yönelmiş ve sadece tango orkestraları olmuşlar. Aynı dönemde bizde de benzer şeyler eş zamanlı olarak yapılabiliyor. Yani o gün az önce konuştuğumuz gibi iletişimin esasında daha kısıtlı olduğunu zannettiğimiz bir dönemde bu kadar para, dünyaya paralel olabilmek hakikaten nasıl mümkün oluyordu acaba? Paralel olmak bir yana bir de doğru yapmakta söz konusu. Doğru da yapıyorlar yani. Evet, yani bugün düşünüyoruz bu kadar hızlı bir sürü şey ulaşabiliyorken bazı şeyden hakkını evet. veremiyoruz evet. ama yani... hem doğru hem estetik hem de kabul edilir güzellikte. Evet. Şimdi biz yine Mühlis Sabahattin Ezgisi'nin Ezginin bir bestesinin bu sefer sözlü bir şarkıyı Fikri Hanım'ın sesinden dinleyelim. Sarı Samur çok da neşeli, keyifli evet. bir parça. bir tango. Tamam. Peki. Sarı Samur dinliyoruz. Sarı Samur'u dinledik Fikri Hanım'ın sesinden Muhlis Sabahattin Ezgi Bestesi'ydi. E, 1930'ların başında muhtemelen yapılmış kayıtlar. 32-33 pardon daha erken 20, 27'den itibaren saymak lazım. Evet hani muhtemelen ama bu 32-33 dediğiniz zaman. Demi, demiş miyiz? Sanki evet, evet öyle. Olabilir. Çünkü 45. bir süreçtir Fikri Hanım'ın yani 10, 12 sene sürmüştür kayıtları burada tabi bir sürü matriksler vesaireler var katalog notları katalog evet. numaraları vesaire bunların e, nereden nasıl temin edildiğini sormuyorum Cemal Bey çünkü e plan üzerinden <gülüyor> ama hani tabi onlarcasını nasıl derlenmişsiniz, nasıl bir araya getirmişsiniz nasıl var plaklar bende var hepsi tabi sizde var kaç ne kadar planınız vardı 4000 4000 civarında orijinal e, taş planınız var bunları soramıyorum çünkü e, Cemal Beyciğim sanırım süremizin sonuna gelmişiz evet. e, Selahattin Çolak teknik masada sağ olsun bize yardımcı oldu, bizi ol, uyarıyor. Ol. Sohbet tabii sizin gibi birisiyle çok hızlı akıyor. Söylemeyeyim ee, böyle çok... bir daha gelmeyeceğim. <gülüyor> aman aman aman lütfen mutlaka tekrarını yapalım. Çok teşekkürler katkılarınız için. Siz ol. son olarak neler söylemek istersiniz? Benim için çok vakit çabuk geçti. Çok severek katıldım. Her zaman yani programlarınızı dinliyordum. Öğrenmek üzere e, çaldığınız güzel eserleri burada olmak, bu programa dahil olmak da güzeldi sizinle tanışmak. Başarılar dilerim. Çok size. teşekkür ederim. Sizinle tanışmak keza benim için de çok mutluluk verici. Ercüment şey çok çabaladı ama biz kendimizden tanıdık. Ercüment abiye buradan bir selam gönderelim. <gülüyor> Ercüment Gürçay pazartesi saat 1'de Babil'den sonra diye bir program yapıyor Açık Radyo'da. Benim de Açık Radyo'yla buluşmamı sağlayan isimdir Ercüment abi. Çok sağ olsun. Cemal Bey'le de bir araya geldiğimizde aramızda olmak istedi. Buradan bizi sağ dinliyor. Olsun. Ona da çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Cemal Ünlü'nün programı. Şimdi sadece bir program yapıyorsunuz evet. değil mi? Sizin programınız Cumart cumartesi, cumartesi günü saat 15'te, 3'te. 3'te. E, saat 3'te açık radyoda Cemal e, Ünlü'nün Sadanüvis e, isimli yani namı diğer fonograf, fonograf. <gülüyor> isimli programından eski kayıtları dinleme şansımız her zaman var. Şimdi e, müsaadenizle veda etmek zorundayız. Maalesef e, sohbeti doyamadık ki. ama şöyle bir şey yapalım diye düşündük. Bu yine sizin albümde yer alan e, Günler diye bir e, tango Var günler tangosu Necip Celil'in evet. tangosu Bedriye Tüzün seslendirmiş 1935 diye bir tango. Bu da bir Bedriye Tüzünden dolayı bir tangocu değil aslında. Hı. Yani daha Ala şeyler okuyan bir. Hmm, şarkıcı. Necip Celal'in Günler Tangosunu Seven Stars Band Caz Orkestrası evet. diye bir orkestra eşliğinde söylemiş ve yıllar sonra 2018-19 yıllarında bu tangoyu Ertuğrul Sevsay'ın orkestrası evet. tekrar kaydetti. Orada da Seçil İlker seslendirdi. Şimdi Selahattin Çolak'ın miksiyle Günler Tangosu'nun ilk kaydı olsa gerek bu herhalde. Herhalde mi? sanırım. İlk kaydını Vedriyet Üzü'nün sesinden. Segan Hanım'dan olabilir şimdi hatırlamadım Bedriye Hanım sonradan okumuş olabilir. Sonradan tıpkı etmiş var. Olabilir. Bedriye Hanım'ın sesinden dinleyip başlayıp daha sonra yani 1935'ten başlayıp 2018'e evet. bağlanacağız. Ve haftaya görüşmek üzere programımıza bu şekilde veda etmiş olacağız. Tekrar katıldığınız için çok teşekkürler olun, Cem abi. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Yaşardı neşem güne, yarınlar benzer mi hiç düğne? O sevgiler, o çoştular, karardı bütün sular. İçimde duydum bir gizli ses, diyor ki ne Sultan